Vatanseverlik, özgürlüğe karşı bir tehdit. Emma Goldman Genel kavga ülkemizi yabancı tehditlerden koruyacak bir orduya gereksinimimiz olduğudur. Ne var ki her entelektel kadın ve adam bilir ki aptalları baskı altında tutmak ve korkutmak için var olan bir mittir bu. Emma Goldman, 1911 Vatanseverlik nedir? Bir kişinin doğduğu topraklara, çocukluğunun anları ve umutlarının, hayallerinin ve özlemlerinin bir arada toplandığı yere duyduğu sevgi midir? Çocuksu bir naiflikle bulutların akışını seyrettiğimiz ve kendimizin de neden öylesine yumuşakça uçamadığımızı merak ettiğimiz yer midir? Milyarlarca parlayan yıldız sayıp ruhlarımızın derinliklerini işleyen gözümüzün nuru mu? Kuşların müziğini dinleyip onlar gibi uzak diyarlara uçmak için kanatlarımızın olmasını dilediğimiz yer mi? Ya da annemizin dizilerinde oturup büyük zaferlerin ve efsanelerin hikayeleriyle kendimizden geçtiğimiz yer midir? Kısacası her santimetre karesinin güzelliği ve eşsiz mutluluk, zevk ve oyun dolu çocukluğumuzu temsil ettiği yere duyulan aşk mıdır? Eğer vatanseverlik bu ise bugün pek az Amerikalı'yı vatansever olarak adlandırabiliriz. Çünkü oyun mekanları artık fabrikalar, değirmenler ve madenlere dönüşmüştür. Kuşların müziğinin yerini ise sağır edici makine sesleri almıştır. Artık büyük zaferler ya da efsanelerle ilgili hikayeler de dinleyemeyiz. Çünkü annelerimizin öyküleri acı, gözyaşı ve kediri anlatmaktadır. O halde nedir vatanseverlik? Vatansever, efendim adi ve alçakların son sığınağıdır demişti Doktor Johnson. Zamanımızın en büyük milliyetçilik karşıtı Leo Tolstoy, vatanseverliği bütün katillerin eğitimini tatmin edecek bir prensip olarak tanımlar. Hayatın gereklilikleri olan ayakkabı, kıyafet ve ev yapımından çok insan öldürmek için daha iyi ekipmanı bulunan bir iş, avaraş çalışan adamınkinden daha üstün ve zaferleri garantileyen bir iş. Diğer bir antivatansever olan Gustave Hervede, vatanseverliği din kurumundan daha incitici, vahşi ve insanlık dışı bir boş inan olarak tanımlar. İnsanın doğal fenomeni tanımlamadaki beceriksizliğinden kaynaklanan dini bir boş inan. İlkel insan fırtınayı duyduğunda ya da şimşek çaktığını gördüğünde her ikisini de açıklayamazdı ve bu yüzden de bu olayların ardında kendisinden daha üstün bir güç olduğu sonucuna varırdı. Benzer şekilde yağmurda ve doğudaki çeşitli değişikliklerde de olağanüstü bir güç görürdü. Diğer yandan vatanseverlik yapay bir şekilde yaratılmış ve yalanlarla yanlış söylentilerin iletişim ağından kaynağını alan bir boş inandır. İnsanı özgüven ve değerlerinden kopartırken ona kibir ve anlamsız bir gurur katan boş bir inan. Gerçekten de kibir, anlamsız gurur ve egoizm vatanseverliğin ayrılmaz bileşenleridir. Açıklayayım. Vatanseverlik, dünyamızın her biri demir parmaklıklarla çevrili küçük noktalara bölünmüş olduğunu söyler. Bazı özel noktalarda doğma şansına sahip olanlar, herhangi bir diğer noktada ikamet edenlere göre kendilerini daha üstün, asil ve akıllı görürler. Bu yüzden de o seçilmiş noktada yaşayanların üstünlüklerini diğerlerine göstermek amacıyla kavga etmek, öldürmek ve ölmek gibi görevleri vardır. Diğer yerlerde yaşayanlar ise bebekliklerinden ya da çocukluklarından itibaren beyinlerini Almanlar, Fransızlar ya da İtalyanların kan dolu hikayeleriyle doldururlar. Çocuk yetişkinliğe eriştiğinde kendisinin tanrı tarafından ülkesinin tüm yabancıların saldırı ve istilalarına karşı savunmak amacıyla seçilmiş olduğu düşüncesiyle doldurulmuş bulur. Bu yüzdendir ki bizler daha üstün bir ordu ve donanma, savaş gücü ve cephane için aykırmaktayız. Bu yüzdendir ki Amerika kısa bir zaman içerisinde ordusu için 400 milyon dolar harcayabilmektedir. Bir düşünün, insanların üretiminden çalınmış 400 milyon dolar. Elbette ki vatanseverlik oyununa katılanlar zenginler değildir. Onlar her yerde kendilerini evlerinde hisseden kozmopolitanlardır. Biz Amerika'da bu gerçeğin farkındayız. Bizim zengin Amerikalılarımız Fransa'da Fransız, Almanya'da Almanya'da İngiltere'de İngiliz değiller mi? Bir kozmopolitan gururu içerisinde Amerika'da fabrika çocukları ya da köller tarafından üretilen parayı boşuna harcayanlar da onlar değil mi? Evet, onların vatanseverliği Roosevelt'in insanların adına yaptığı gibi bir talihsizlikle karşı karşıya kaldığında ya da sergi üst Rus tarafından cezalandırıldığında Rus çarı gibi bir despota baş üzüntülerini iletebilecek mesajların yollanması mümkün kılan bir vatanseverliktir. Bu Meksika'da binlerce insanı öldüren baş katil Diaz'ı destekleyebilecek ya da Meksikal devrimcilerin Amerika topraklarında tutuklanarak Amerikan hapishanelerinde hiçbir gerekçeli sebep olmadan mahkum edilmelerini onaylayabilecek bir vatanseverliktir. Ama vatanseverlik refah ve güç temsil edenler için değildir. İnsanlar için yeterinceydir bu. Voltaire'nin en yakın arkadaşlarında olan ve şu sözleri söylemiş olan Büyük Frederick'in tarihi zaferini anımsatıyor bu bizlere. Din bir sahtekarlıktır ama toplumlar için ayakta tutulmalıdır. Bu tür bir vatanseverlik de oldukça fazla para gerektiren bir kurumdur. Aşağıdaki istatistikleri okuduktan sonra hiç kimse bundan şüphe duymayacaktır. Yüzyılın son çeyreğinde dünyada lider ordu ve donanmalar için yapılan harcamalardaki progresif artış, her duyarlı öğrenci için ekonomik kaygılar yaratacak derece somut bir gerçekliktir. 1881'den 1905'e kadarki zamanı 5 yıllık periyotlara bölerek ve güçlü devletlerin bu sürecin başlangıç ve bitiş noktalarındaki harcamalarını belirterek kısaca özetlenebilir bir durum. Belirtilen ilk ve son harcama giderlerine göre bu süreç içerisinde İngiltere'nin harcamaları 2 trilyon 101 milyar 848 milyon 936 dolardan 4 trilyon 143 milyar 226 milyon 885 dolara Fransa'nınkiler 3 trilyon 324 milyar 500 binden 3 trilyon 455 milyar 109 milyon 900 dolara Almanya'nınkiler 725 milyar 200 dolardan 2 trilyon 700 milyar 375 milyon 600 dolara ABD'ninkiler 1 trilyon 275 milyar 500 milyon 750 dolardan 2 trilyon 650 milyar 900 milyon 450 dolara. Rusya'ninkiler 1 trilyon 900 milyar 975 milyon 500 dolardan 5 trilyon 250 milyar 455 milyon 100 dolara. İtalya'nınkiler 1 trilyon 600 milyar 975 milyon 750 dolardan 1 trilyon 755 milyar 500 milyon 100 dolara. Ve Japonya'nınki 182 milyar 900 milyon 500 dolardan 700 milyar 925 milyon 475 000 dolara çıkmıştır. Belirtilen her ülkenin askeri harcamaları her 5 yıllık periyot içerisinde artış göstermiştir. 1881'den 1905'e kadarki dönemde İngiltere'nin ordusuna yaptığı harcamalar dört katına ABD'ninkiler 3 katına, Rusya'nınkiler 2 katına çıkmıştır. Almanya'nın harcamaları %35 oranında, Fransa'nınkiler %15 oranında ve Japonya'nınkiler de yaklaşık %500 oranında artmıştır. Eğer bu ülkelerin 25 yıllık süreç içerisinde tüm harcamalarını ordularına yaptıkları harcamalarla karşılaştıracak olursak aşağıdaki sonuçları elde ederiz. İngiltere'de %20'den %37'ye, ABD'de %15'den %23'e, Fransa'da %16'dan %18'e, İtalya'da %12'den %15'e, Japonya'da %12'den %14'e, diğer taraftan Almanya'daki oranın %58'den %25'e düşmüş olması da ilginçtir. Bu düşüşün sebebi diğer amaçlar için imparatorluk harcamalarında büyük artışlar yapılmış olmasıdır. 1901'den 1905'e kadar olan dönemde yapılan askeri harcamalarını takip eden 5 yıllık süreçlerdeki harcamalardan daha yüksek olduğu da başka bir gerçekliktir. İstatistikler oranda askeri harcamaları en yüksek olan ülkelerin sırasıyla İngiltere, ABD, Japonya, Fransa ve İtalya olduğunu göstermektedir donanmalar için yapılan harcamaların göstergeleri de inanılmaz boyutlardadır. ile sonlanan 25 yıllık süreçte ülkelerin donanmaya yaptıkları harcamalar şöyle bir artış göstermiştir. İngiltere'de %300, Fransa'da %60, Almanya'da %600, ABD'de %525, Rusya'da %300, İtalya'da %250 ve Japonya'da %700. İngiltere bir istisna olmak üzere ABD diğer tüm ülkelerden daha çok donanma harcaması yapmaktadır. Ve bu harcamaların oranı tüm ulusal harcamalarda da diğer güçlerinkinden fazladır. 1881'den 1881'den 885'e kadar olan süreçte ABD'nin donanma için yaptığı harcama ülke için yapılan bütün harcamalarda her 100 dolardan 6.20 dolar gibi makul bir orandı. Sonraki 5 yıllık süreçte bu rakam 6.60 dolara yükseldi. Bir sonraki 5 yılda 8.10 dolara ve bir sonrakinde ise 16.40 dolara erişti. İlerideki 5 yıllık süreçlerde de bu oranın artacağı açıkça görülmektedir. Askeri harcamalardaki artış nüfus üzerinde kişi başına düşen vergi şeklinde açıklanarak da gösterilebilir. Burada verilen karşılaştırmalardaki ilk 5 yıldan son 5 yıla kadar olan süreç içerisinde şöyle bir artış gözlemlenmiştir. İngiltere'de 18.47 dolardan 52.50 dolara Fransa'da 19.66 dolardan 23.62 dolara, Almanya'da 10.17 dolardan 15.51 dolara, ABD'de 5.62 dolardan 13.64 dolara, Rusya'da 6.14 dolardan 8.37 dolara, İtalya'da 9.59 dolardan 11.24 dolara ve Japonya'da 86 sentten 3.11 dolara. Kişi başına düşen bu vergi tahminiyle militarizmin ekonomik yükünün kabul edilebilirliği arasında bir bağlantı vardır. Elimizdeki verilere dayanarak elde ettiğimiz yatsınmaz sonuç, ordu ve donanmalar için giderek artan harcamaların istatistiklerde adı geçen ülkelerdeki nüfus artışına baskın çıktığıdır. Diğer bir deyişle militarizmden giderek artan beklentilerin devamlılığı, bu ülkelerin hepsinin hem insanlar hem de kaynaklar açısından tüketme tehditini oluşturmaktadır. Vatanseverlik için gerekli olan bu korkunç kayıp, ortalama bir zekaya sahip olan bir kişiyi bile bu hastalıktan kurtarmaya yeterli olmalıdır. Gene de vatanseverlik daha fazlasını beklemektedir. İnsanlar vatansever olmaya zorlanmaktadır ve bu lüks içinde öderler. Yalnızca savunucularını destekleyerek değil, aynı zamanda kendi çocuklarını da kurban ederek. Vatanseverlik bayrağa bağımlılığı gerektirir ki bu da anneyi, babayı ve kardeşi öldürmeye bile hazır olacak bir itaat anlamına gelmektedir. Genel kavga ülkemizi yabancı tehditlerden koruyacak bir orduya gereksinimimiz olduğudur. Ne var ki her entelektüel kadın ve adam bilir ki aptalları baskı altında tutmak ve korkutmak için var olan bir miktir bu. Bir diğerinin ilgi alanlarını bilen dünya devletleri birbirlerine saldırmazlar. Uluslararası karmaşaları savaşlardansa anlaşmalar yoluyla çözmekle kazançlarının daha fazla olacağını öğrenmişlerdir. Gerçekten de Carlin'ın söylediği gibi savaş kendi savaşlarını veremeyecek kadar korkak olan iki hırsızın kavgasıdır. Bu yüzden de bir köyden ve bir diğerinden olanları alıp onlara üniformalar giydirir, onları silahlandırır ve karşılıklı olarak vahşice canavarlar gibi kaybetmelerine izin verirler. Her savaşı aynı nedene dayandırmak da fazla bir bilgelik gerektirmez. ABD tarihinde güya üstü ve vatansever bir olay olan İspanya-Amerika Savaşı'na ele alalım. Kalplerimiz Gattar İspanyollara karşı nasıl da öfkeyle doluydu? Doğru bu öfkemiz aniden alevlenmişti ama. Aylarca devam eden gazete ajitasyonuyla beslenmişti ve Butcher Weller'ın birçok Kübalı'yı öldürmesi ve kadınlarına tecavüz etmesinden çok da sonralık olmamıştı. Gene de Amerikan toplumunun adaletine dayanarak hiddetlenerek büyümüş, kavga etmeye hazır ve cesurca savaşmaya istekli bir hale gelmişti. Ama sis kalktığında, ölüler gömüldüğünde ve savaşın bedeli insanlara mal ve kiralarda artış olarak geri döndüğünde... Vatansever bütünlüğümüzün sarhoşluğundan ayıldığımızda Amerika-İspanya savaşının bedelini şeker fiyatlarının artması anlamına geldiğini aniden anlayıverdik. Daha açık söylemek gerekirse Amerikalıların hayatları, kanı ve parası İspanyol hükümeti tarafından tehdit altında bulunan Amerikan kapitalistlerinin ilgilerini korumak amacıyla kullanılmıştı. Bu bir abartma değildir. Tam tersine Amerikan hükümetinin Küba işçilerine karşı gösterdikleri tutumla kanıtlanmış gerçeklikler ve figürlere dayanmaktadır. Küba, Amerika'nın kıskacı altındayken, Küba'yı özgürleştirmek için yollanan askerlere savaştan, kısa bir süre sonra patlak veren, pro fabrikalarında çalışan ve grevde olan Kübalı işçileri vurma emri verilmişti. Bu tür sebeplerle mücadeleyi sürdüren bir tek bizler değiliz. Kan ve gözyaşının akmasına neden olan korkunç Rus-Japon savaşının da önündeki perde kalkmaktadır. Ve bir kez daha görüyoruz ki bu savaşın arkasında da ateşleyici ticari gelenek tanrısı var. Rusya-Japonya savaşı sırasında savaş bakanı olan Kropatskin, ticari geleneğin ardındaki gerçek sırrı açığa çıkarmıştır. Kore imtiyazları üzerine para yatırmış olan Çar ve Grand Dükkalar, yalnızca hızlı bir şekilde servet yapabilmek sebebiyle savaşı başlatmıştı. Barışın en güvenli yolunun güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmak olduğu yolundaki çekişme, en barış yanlısı vatandaşın en ağır silahlarla donanmış vatandaş olduğu iddiası kadar mantıksızdır. Günlük hayattan edindiğimiz deneyimler kanıtlamalıdır ki, Silahlı bireyler gücünü denemek konusunda oldukça isteklidir. Bu durum tarihsel olarak hükümetler için de geçerlidir. Gerçekten de barıştan yana olan ülkeler enerji ve hayatlarını savaş hazırlıklarıyla harcamazlar. Sonuç olarak da barış korunur. Ne var ki daha güçlü bir ordu ve donanma oluşturulması yönündeki isteklerin hiçbiri dış tehditlerden kaynaklanmamaktadır. Bu toplumlarda giderek artan hoşnutsuzluk korkusundan ve işçiler arasındaki uluslararası ruhtan kaynaklanmaktadır. Bu birçok ülkenin güçlerinin kendini hazırlamakta olduğu düşmanla karşılaşacaktır. Bir zamanlar bilinçliliğe uyanan ve diğer tüm dış tehditlerden daha da tehlikeli olacak bir düşman. Yüzyıllardır toplumları köleleştiren güçler onların psikolojileri üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapmışlardır. Genellikle insanların umutsuzlukları, kederleri ve gözyaşlarının tıpkı çocuklar gibi küçücük bir oyuncakla zevke dönüştürülebileceğini bilirler. Ve bu o oyuncak ne kadar ihtişamlı bir şekilde giydirilirse, renkleri ne kadar canlı olursa çocuk için de o kadar çekici olacaktır. Bir ordu ve bir donanma insanların oyuncaklarını temsil eder. Onları daha çarpıcı ve çekici kılmak için bu oyuncakların sergilenmeleri için yüzlerce ve milyonlarca dolar harcanmaktadır. Birleşik Devletler Hükümeti'nin bir donanma filosunu donatıp Pasifik sahiline her Amerikanın AB'nin gurur ve zaferlerini hissetmesi için göndermesindeki amaç da buydu. San Francisco şehri, filonun eğlendirilmesi için 100 bin dolar harcamıştır. Los Angeles 6 bin, Seattle ve Tacoma yaklaşık 100 bin dolar. Filoyu eğlendirmek için mi dedim? Cesur olanlar yeterli yemeği bulabilmek için isyan etmek zorundayken birçok üst rütbeli subaya içki içirilip yemek yedirmek için ülkenin dört bir yanındaki kadın erkek ve çocukların sokaklarda açlık çektiği yüzlerce işsiz insanın emeklerini her fiyattan satmaya hazır olduğu bir durumda bekledikleri bir zamanda havai şekler, tiyatro partileri ve toplantılar için 260 bin dolar harcanmıştı. 260 bin dolar, böylesine yüklü bir toplamda neler yapılmazdı ki? Ama ekmek yemek yerine o şehirlerin çocukları Filo'yu görmeye götürülmüş ve bir gazetinde yazdığı gibi olay akıllarda şöyle kalmıştı. Bir çocuk için unutulmaz bir anı. Gerçekten de hatırlanmak için muhteşem bir şey değil mi? Uygarlaşmış katliam infazcıları. Eğer bir çocuğun hafızası bu tür anılarla zehirlenebilirse, insan kardeşliğinin gerçekten anlaşılması, umudu ne için var öyleyse. Biz Amerikalılar kendimizi barışsever insanlar olarak tanımlarız. Kan dökülmesinden ve şiddeten nefret ederiz. Gene de uçan makinelerden savunması köylülerin üzerine dinamit bombaları atabilme olasılığı da bizde has spazımları yaratır. Ekonomik gereklilikten dolayı bazı endüstri patronlarını durdurmak için kendi hayatını riske atan herhangi bir kişiyi asmaya, elektrik sandalye oturtmaya ya da linç etmeye hazırızdır. Kalplerimiz Amerika'nın dünyanın en güçlü ülkesi olması ve eninde sonunda diğer bütün ülkeler üzerinde kendi demir ayaklarını çakacağı düşüncesinin heyecanıyla Çarpar. İşte vatanseverliğin mantığı budur. Vatanseverliğin ortalama insanlar için doğurduğu korkunç sonuçları göz önüne aldığımızda bile bunlar vatanseverliğin askerler üzerindeki etkisiyle karşılaştırılamaz. Boş bir inançla kandırılmış o zavallı kurban. O ki ülkesinin kurtarıcısı, ulusunun koruyucusu. Onun için vatanseverlik neyi ifade ediyor? Barış zamanında köle gibi itaatkar bir hayat, kusurlar ve sapıklık, savaşta ise tehlike ve ölüm. San Francisco'ya kısa bir zaman önce yaptığım eğitim seyahatinde Körfez ve Golden Gate Parkı'nın en güzel manzarası sahip olan Procedo'yu ziyaret ettim. Ama çocuklar için oyun alanları, yorgun şehirliler için bahçeler ve müzik olmalıydı. Aksine çirkin, kasvetli ve barakalarla gri bir şekilde yapılmıştı. Barakalar zenginlerin köpeklerini bile gezdirmeyecekleri yerler. Döküntü kulübelerde askerler güdülmekte olan bir sürü gibiydiler. Burada gençlik günlerini harcıyorlar. Üslerinin botlarını ve pirinç düğmelerini parlatıyorlardı. Burada da sınıflar arasında farklılaşmayı gördüm. Özgür bir cumhuriyetin mahkumlar gibi sıraya dizilmiş önlerinden geçen her üslerine selam veren kuvvetli oğulları. İnsanlığı küçülten ve üniformayı yücelten Amerikan eşitliği. Baraka hayatı cinsel sapıklık gibi farklı eğilimleri de beraberinde getirmektedir. Giderek Avrupa askeri koşullarında ortaya çıkan sonuçları doğurmaktadır. Cinsel psikoloji alanında adı duyulmuş olan yazar Havelock Ellis bu konu üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Kitabından bir alıntı yapıyorum. Barakalardan bazıları erkek fahişeliğinin en büyük merkezleridir. Kendilerini satan askerlerin sayısı bizim inanmak istediğimizin çok daha üstündedir. Bazı alaylarda bu cüretin erkeklerin büyük bir çoğunluğu için rüşvet alma oranından daha yüksek olduğunu söylemek bir abartma olmaz. Yaz akşamlarında Hyde Park ve Albert Gate civarı canlı bir ticaret yapan askerler ve diğer erkeklerle dolar. Çok az utanç içindedirler. Üniformalarıyla ya da sivil. Çoğu vakada uygulanan prosedürler Tom Hedges'in cep parasına rahat bir eklemede bulunur. Ordu ve donanmaya bu sıfıklığın nasıl ve neden girmiş olduğu en iyi biçimde fahişeliğin bu türü için özel evlerin var olması gerçeğiyle yargılanabilir. Bu davranış İngiltere'ye özgü değildir, evrenseldir. Askerler Fransa'da, İngiltere'de ya da Almanya'dakinden daha az aranmıyor ve Paris ve garnizon şehirlerinde de askeri fahişelik için özel evler mevcut. Acaba Hevalokellis cinsel sapkınlıkla ilgili araştırmasına Amerika'ya da katmış mıdır? Eğer bunu yapmış olsaydı aynı koşulların diğer ülkelerde olduğu kadar bizim ordumuzda dönememizde da mevcut olduğu görülürdü. Güçlü bir ordunun gelişmesi kaçınılmaz olarak cinsel sapkınlığı arttırmaktadır. Barakalar kuluçka makineleridir. Cinsel etkilerinin yanı sıra baraka yaşantısı askerin orduyu terk etmesinden sonra faydalı bir emekçi olması olasılığını da ortadan kaldırmaktadır. Herhangi bir konuda eğitim görmüş olan erkeklerin çok azı orduya da donanmaya katılır. Ama onlar bile bir askeri deneyimden sonra önceki işlerinde kendilerini eskisi kadar rahat hissetmezler. İşsizlik alışkanlığını, heyecan ve macerayı tatmış olarak hiçbir barışçıl koşula ayak uyduramazlar. Ordudan ayrıldıklarında hiçbir yararlı işe geri dönemezler. Ama bu genellikle ayak takımı, hapishaneden çıkanlar ve ne hayat ne de kendi kişisel eğitimleri için mücadele etmeyen insanlarda görülür. Bu insanlar da askeri hayatlarından sonra suç yaşamlarına geri dönerler. Daha da vahşileşmiş ve alçalmış olarak. Hapishanelerimize yatanların kayda değer bir çoğunluğunu eski askerlerin oluşturduğu herkesi bilinen bir gerçekliktir. Diğer yandan ordu ve donanmada da oldukça yüksek sayıda eski suçlu bulunmaktadır. Yukarıda sıralamış olduğum bütün korkuçlu sonuçlar içerisinde hiçbirisi bana Private William Bould olayında oluşan vatansaverlik ruhu kadar insanlık dışı gelmiyor. Çünkü o bir kişinin asker olup aynı zamanda da insanlık haklarını savunabileceğine inanıyordu. Askeri otoriteler onu cezalandırdılar. Doğru 15 yıl boyunca ülkesine hizmet etmişti ama kayıtları mahkeme tarafından itham edilmemişti. Bould'un mahkumiyetini 3 yıla indiren Gen Fuston'a göre bir görevliğin ya da gönüllü olarak askere kaydedilmiş bir adamın öncelikli görevi hükümetine karşı sorgusuz ithamlamıştı. İsaat ve bağlılıktır. Onun bu hükümeti onaylayıp onaylamaması hiçbir şeyi değiştirmez. Aslında Funston vatana bağlılığın gerçek doğasını işaret etmektedir. Ona göre orduya girmek bağımsızlık deklarasyonunun ilkelerini ilga etmek demektir. Düşünmeyi sadık bir makine haline gelmeye dönüştüren ilginç bir vatanseverlik anlayışı. Vatanseverliğe karşı bir adamı bir suçluyu 15 yıllık sadık hizmetlerinden sonra hapse atan bir anlayıştan daha büyük bir suçlama olabilir mi? Bu vılt ülkesinin hayatının en iyi yıllarını vermişti ve erkekliğini. Ama tüm bunların hiçbir anlamı yoktu. Vatanseverlik merhametsizdir ve diğer bütün doymak bilmez canavarlar gibi ya her şeyini ister ya da hiçbir şeyi. Bir askerin aynı zamanda bir insan olduğunu, kendi duyguları, düşünceleri ve eğilimleri olabileceğini kabul etmez. Bu öğretilen ders buydu. Çok pahalı ama hiçbir işine yaramayacak bir ders verilmişti ona. Özgürlüğüne kavuştuğunda ordudaki pozisyonunu kaybetmişti. Ama özgüvenini geri kazanmıştı. Her şeyden önce bu üç yıllık mahkumiyete değer. Amerika'daki askeri koşullar üzerine yazan bir yazar yakın zamanlarda yazdığı bir makalesinde Almanya'da askerlerin siviller üzerinde baskısına değinmişti. Diğer yazdıklarının yanı sıra şöyle diyordu. Eğer bizim ordumuzun var olma sebebi sivillere eşit sağlanmasının dışında bir amaca hizmet etseydi varlığını sürdürmek için bunun karşılığını alırdı. Eminim ki bu yazar general benim vatansever rejimi sırasında Colorado'da değildi. Eğer vatanseverlik adı altında erkeklerin nasıl hapislere tıkıldığını, sınır dışı edildiklerini ve diğer her türlü vahşetle karşıya karşıya bırakıldıklarını görmüş olsaydı muhtemelen fikrini değiştirirdi. ABD'de askeri gücün artmasına verilebilecek tek örnek Colorado olayı değildir. Birlikler ve askerlerin iktidardakilerin yardımına koşmadığı ve burada küstahça ve vahşice aynı Kaiser üniformasını giyen adamlar gibi davrandıkları pek görülmemiştir. O zaman da dik askeri kanunlarına sahibiz. Acaba yazar bunu unutmuş muydu? Bizim yazarlarımızın en büyük hatalarından birisi kendi ülkelerinde yaşanan güncel havaylar hakkında oldukça cahil olmalarıdır. Ya da dürüstlükten uzak bir tutumla bu konular hakkında konuşmak istemezler. Ve böylece dik askeri yasamızın kongre tarafından çok az tartışılarak ve kamudan gizli bir şekilde yürürlüğe sokulmuş olması konusunun üstü kapatılmıştır. Başkana, barış yanlısı bir vatandaşı kanak susamış bir katile dönüştürme yetkisini veren yasa. Bunun ülkenin savunulmasına yönelik bir amacı olduğu söyleniyor. Gerçekte ise sözcüğünü başkanın yaptığı o belirli partinin çıkarlarını korumak. Yazarımız vatanseverliğin Amerika'da asla yurt dışında olduğu kadar güç sahibi olamayacağını iddia etmekte. Çünkü bu bizlere içten gelen bir duygu ama eski dünyada mecbur bir şey. Ne var ki bu beyefendinin belirtmeyi unuttuğu iki çok önemli nokta var. Öncelikle Avrupa'da mecburi askerlik toplumun her sınıfında orduya karşı derin nefret duyguları yaratmıştır. Binlerce genç baskı altında orduya alınmaktadır ve asker olduklarında da buradan kaçmak için her türlü yolu denemektedirler. İkincisi inanılmaz bir antimilitarist akımı yaratan şey militarizmin mecburi yanıdır. Avrupalı güçler her şeyden çok bundan korkarlar. Her şeyden önce kapitalizmin en büyük savunucusu militarizmdir. İkincisi, zayıfladığı anda kapitalizm de zendeleyecektir. Doğru, bizim ülkemizde erkekler genellikle orduya katılmaya zorlanmazlar. Ama bizler daha şiddetli ve zorlayıcı bir güç yarattık. Gereklilik. Endüstriyel bulanımlar sırasında orduya gönüllü katılımlarda inanılmaz bir artış olduğu bir gerçeklik değil midir? Militarizm gurur verici ya da kazançlı olmayabilir ama bir iş arayarak ülkeyi gezmekten, ekmek kuyruklarında beklemekten ya da belediyenin sığma evlerinde uyumaktan daha iyidir. Her şeyden önce ayda 13 dolar, günde 3 öğün yemek ve uyuyacak bir yer demektir. Gene de eğer gereklilik orduya katılmak için yeterli güçte bir neden olarak kabul edilmiyorsa o noktada da devreye insanın karakteri giriyor. Askeri otoritelerimizin ordu ve donanmaya yapılan gönüllü katılımlardan zayıf materyal diye yakınmalarına şaşmamak gerek. Bu gerçekten de cesaret verici bir işarettir. Bu, ortalama Amerikalı'nın hala açlık riskini almaktansa üniformaya bürünerek bağımsızlık ve özgürlük aşkı ruhunu taşıyabileceğinin kanıtıdır. Dünyada düşünen adamlar ve kadınlar, vatanseverliğin çok dar ve zamanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çok sınırlı olduğunu anlamaya başlamışlardır. Gücün merkeziyleşmesi, dünyada baskı altında olan ülkelerde ulusal bir dayanışma duygusu yaratmıştır. Amerika'daki emekçilerle yurt dışındaki kardeşleri arasındaki dayanışmadan daha üstün bir uyum gösteren bir dayanışma. Yabancı tehditlerden korkmayan bir dayanışma. Çünkü bu bütün işçilerin patronlarına gidin ve cinayetlerinizi kendiniz işleyin. Biz bunu sizin yerinize yeterince uzun bir süredir yapıyoruz diyecekleri bir noktaya getirmektedir. Dayanışma askerlerin bile bilincini uyandırmaktadır. Onlar da büyük insan ailesinin birer parçası haline gelmektedir. Geçmiş çatışmalarda şaşmazlığını birden çok kanıtlamış olan bir dayanışma ve 1871 komününde Parisli askerleri ayaklandıran ve kardeşlerini öldürmeleri istendiğinde bunu yapmayı reddettiren güç. Yakın geçmişte bu ordularına karşı ayaklanan adamlara cesaret veren de aynı şeydi. Eninde sonunda bu dayanışma tüm baskı ve şiddet altında tutulanları uluslararası sömürcüler karşı bir araya getirecektir. Avrupa proletaryası bu büyük dayanışmanın gücünü fark etmiştir ve bunun bir sonucu olarak da vatanseverliğe ve onun kanlı yüzü olan militarizme karşı büyük bir savaş başlatmıştır. Alman, Fransız, Rus ve İskandinav ülkelerinin hapishaneleri bu eski boş inanın bir parçası olmayı reddeden binlerce kişiyle doludur. Bu akım işçi sınıfıyla da sınırlı değildir. Hayatın her aşamasından kişileri, sanatçıları, bilim adamlarını ve yazarlarını da kucaklamıştır. Amerika'da bu akıma ayak uydurmak zorunda kalacaktır. Militarizm ruhu hayatın her kanalına sızmış durumdadır. Gerçekten de ben Amerika'da militarizmin dünyanın diğer yerlerinden daha büyük bir tehlike oluşturduğuna inanıyorum. Çünkü kapitalizmi yok etmek arzusu içinde olanlara rüşvet ödemekte. Bunun başlangıcı okullarda çoktan yapıldı. Gözle görülür bir şekilde hükümette incilin yolunu seçiyor. Bana çocuk aklını verin onu bir erkek yapayım. Çocuklar askeri taktiklerle müfredat programlarında yüceltilen askeri başarılarla itiliyorlar. Ve genç beyinler de hükümete uyum sağlamaları için saptırılıyorlar. Dahası ülkenin gençleri ordu ve donanmaya katılmak için parlak posterlerle kandırılıyorlar. Dünyayı görmek için iyi bir fırsat diye bağırıyor hükümet duvarlardan. Masum çocuklar zorla vatansever yapılıyor ve askerlerin adımları ulusa doğru ilerliyor. Amerikan işçileri askerler, federaller ve eyaletlerin ellerinde o kadar çok acı çekti ki üniformalı parazitlere karşı yeterli bir nefret ve isyanları var. Ne var ki tehditler bu büyük problemi tek başına çözemez. İhtiyacımız olan şey askerlerin eğitimine karşı bir propagandadır. Akımının gerçekliklerine onu uyandıracak ve varlığını onların emeklerine borçlu olduğu adamlara karşı gerçek görüşünün bilinçliliğini uyandıracak anti vatansever bir literatür. Otoritelerin en çok korktuğu şey tam da budur işte. Bir asker için radikal bir toplantıya katılmak zaten büyük bir hainliktir. Bir asker için radikal bir bildiriyi okumayı da büyük bir hainlik olarak adlandıracaklarını hiç şüphe yok. Ama otoriteler hatırlanamayacak kadar eski zamanlarda ilerlemenin her adamını hainlik olarak adlandırmıyor muydu? Ne var ki sosyal bir yeniden yapılanma için çabalayanlar, bütün bunlarla karşı karşıya gelecek güce sahiptirler. Bu gerçeklikleri fabrikalar yerine barakalara taşımak daha da önemlidir. Vatansever yalanı dünyamızdan silmek için. Bütün ulusların evrensel kardeşlikte birleşerek şu kelimeler etrafında toplandığı o muhteşem yapıya giden yolu temizlememiz gereklidir. Özgür bir toplum. Emma Goldman Vatanseverlik Özgürlüğe karşı bir tehdit Yazının Eşliğinde Türkiye Değerlendirmesi Yazı 1911'e ait. Ancak ne var ki ve ne yazık ki hala Türkiye gerçeğinde günümüz koşullarında anarşistlerin pek çok döneme elde edebileceği bir belge. Devlet bize devamlı olarak tek vücut olarak vatanı savunmamız gerektiğini öğretir dayıtır. Bu da yatmaya karşı en ufak bir neden sorusuna dahi tahammül edemez. Çünkü insan sorgulamaya başladığı vakit bu işin sonu yoktur ve devlet derki de bunu çok iyi bilir. Kimin devletini, kimin vatanını, ne için kimler adına savunuyoruz sorusunu eninde sonunda sormamızda kaçınılmazdır. Devletin tahammülsüzlüğünün sebebi de asıl olarak budur. Devlet en çok bu sorudan korkar. Yani emekçilerin sermaye ile aynı vatanın mı yurttaşları olduğu sorusu. Bu durum Kemalist Türkiye Cumhuriyeti'nde de prensip olarak aynıdır. Kemalizmin halkçılık ilkesi bizzat Mustafa Kemal tarafından şu şekilde tarif edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. 1923 Mustafa Kemal Atatürk Aslen özgün bir buluş olmayan ve Mussolini'de korportizm adı altında rastlanan bu ilkeyle beraber, Mustafa Kemal de emekçilerin aynı tehlikeli soruyu sormaya başlamasından korkmuş ve kendine göre yılanı başından kesip sorunu kökünden halletmeye çalışmıştır. Bu tehlikeli soruyu hepimiz biriz yok birbirimizden farkımız aynı vatanın eşit yurttaşlarıyız safsatasıyla bertaraf etmeye çalışmıştır. Bunu yaparken de emekçiler ve sermayenin aslında aynı olduklarını iddia etmiş hatta aralarında bir fark olmadığından aynı vatanı savunur olmaları gerektiğini söylemiştir. Bu yolda da aynı diğer diktatöryal devlet liderleri gibi klasik vatanseverliği enstrüman ve halkın uyku olarak kullanmayı uygun bulmuştur. Bugün Kemalistlerin baştağcı sloganlarından biri olan ''Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır'' sözündeki teferruattan kasıt da asıl olarak halkın özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti talepleridir. Uzun lafın kısası değerlendirmenin başında değindiğimiz gibi vatanseverlik, hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük hatta barış isteyen insanlar için kurnazca kullanılan bir tehdittir. Emekçilerin artık uyanması ve vatanperverlik ile emeklerinin sömürülmesini engelleyemeyeceklerini, hatta vatanseverliğin tam tersini, emek mücadelesini etkisizleştirmek için kullanıldığını fark etmesinden başka bir yol artık yoktur. Hal böyleyken realitedeki vaziyet ise şu. ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamanın ikinci cümlesi. Ne bayrağa dönük bu saldırı ne de bu saldırıyı bahane ederek milliyetçi ve otoriter güçlerin çatışmayı teşvik edici davranışları kabul edilemez. ÖDP'nin web sitesinden alınmıştır. Emep Antep İl Yöneticisi Mecit Bozkurt'un yaptığı yazılı açıklamanın ilk cümlesi Mersin'de Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınıyoruz. Emi'n Partisi web sitesinden alınmıştır. TKP'nin Türkiye çapında oluşturmaya çalıştığı Yurtsever Cephe'nin 15 maddelik açıklamasının 2, 3, 4 ve 5. maddelerinin ilk cümleleri Bayrağa saygısızlık kabul edilemez. TKP'nin web sitesinden alınmıştır. Yani manzara aslında bizim de üzülerek izlediğimiz kadarıyla bu. Mevzuyu analiz etmeye çalışırken gerçekçi olmakta fayda var. Türkiye'de en solda görünen siyasal hareketler bile söz konusu vatan ve bayrak olduğumu milliyetçiliği binbir derden su getirerek yeni isimlerle servis etmeyi daha uygun buluyorlar. Ancak her şeyden önce vatanın ve bayrağın neyi temsil ettiğini net olarak ortaya koymak lazım. Kavramların altı tanım ile doldurulduğu vakit tartışma kapanır. Aksi hamasete devam olur. Bayrak ülkeyi temsil eder. Ülke ise farklı farklı sınıflardan oluşur. Her ülkenin ayrıcalıklı ve kendini önder olarak adleden bir sınıfı vardır. Ülkenin sahibi bu egemen sınıftır. Çünkü ülkeyi yöneten ve kontrol eden Burjuva demokratik düzende yine bu sınıftır. Öyleyse Bayrak da Burjuva'nın devletini ve onun egemen olduğu vatanı temsil eder. Uluslararası rekabette ise vatanların sınırları, ulusal Burjuvaların egemenlik alanlarını belirler. Pratikte ise yaratılan vatan kavramı eşliğinde emekçiler ve sermayenin ortak çıkarları olduğu, bunun da ancak vatanseverlik ile sağlanabileceği savı halka pompalanır. Bu uğurda sömürüyü kabullenmiş olan işçi sınıfı artık rahatlıkla patronların çıkarlarını savunmak uğruna, kanlı savaşlara sürüklenebilecekleri ki sürüklenir de. Çok açık olarak söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz ki, kapitalist bir ülke olan Türkiye'de bayrağı yapılmış herhangi bir saygısızlık bizi Türk olarak hiç rahatsız etmiyor. Aksine böylesi bir davranış bizim için burjuva değerlere ve kapitalist düzenin sonuçlarına olan öfkeyi temsil ediyor. Türkiye'de sosyalist solun vatanseverliği enstrüman olarak kullanmaya gayret etmesinin altında popülist ve milliyetçi duyguların yanı sıra hatalı bir tespitte yatıyor. Türkiye'de sosyalistlerin büyük bölümü ülke burjuvasının bir kukla olduğuna inanıyor. Türkiye'nin sömürge ya da yarı sömürge olduğu ve emperyalistiğinin boyunduru altında yaşadığımız bu, bu sebeple de bir tam bağımsızlık savaşı vererek üstümüzdeki ölü toprağı atabileceğimiz şeklinde oldukça geniş çevrede kabul gören bir değerlendirme söz konusu. Oysa ki, Türkiye egemen sınıfının kapitalist hatta emperyalist dünya sistemi içinde hatır sayılır bir yeri vardır. Bölgesindeki en önemli güç olmasının yanı sıra Türkiye'de egemenler dünyanın en büyük 20. ekonomisinin kaymağını yerler ve en büyük 4. ordusuna sahiptirler. Bu anlamda egemenlerin gayesi kendi sermaye birikimlerini emperyalist piramitte daha yukarılara taşımaktan öte bir şey değildir. Türkiye ne bir Irak ne de bir Afganistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti de devletler hiyerarşisinde Filistin gibi en altlarda yer alan bir devlet de asla değildir. Her ne kadar bu vatan bizim dizeleriyle bezenmiş şiiri de mevcut olsa değerlendirmemizi yine Nazım'ın bir şiir ile noktalamanın en uygun olduğunu düşünüyoruz. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perversiniz, siz yurt seversiniz, ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterleriniz içindekilerse vatan, vatan şose boyalarında gebermek saçlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda alkolünüzü içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın ''Vatan mızraklı ilm halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainliyim.'' Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bizce vatanseverliği bu vatanın gerçek sahiplerine bırakmanın vakti geldi de geçiyor bile. Geçmişte yaşadığımız üzerinde fırtınalar kopartılan... Kürt çocuklarının bayrak yakma olayında solun görevi tartışılmaz biçimde bu çocukları savunmak olmalıdır, bayrağı değil. Gün bizce artık kapitezme karşı olan tüm kuvvetlerin, kelimenin gerçek anlamında birer vatan aynı olmalarının gerektiği gündür. Seslendireme notu Bu sesli gitar kaynak göstermeksizin istenilen yerde kullanılabilir, çoğaltılabilir ve paylaşılabilir.